Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ben önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, Dünyalı Dergi'yi biliyorsunuz yapıyoruz bir süredir. Altıncı sayısı çıktı Eylül'de. Ee, Dünyalı Dergi'nin okullarda nasıl kullanıldığını e, bulmaya çalışıyoruz. Çünkü okullarda kaynak olarak kullanıldığını e, duyduk. Birkaç sefer bazı örnekler de bize ulaştırıldı derslerde. Yapılan çalışmalarla ilgili ama e, daha fazlasını öğrenmek istiyoruz. Nasıl kullanıldığına dair örnekleri toplamak istiyoruz. E, bununla ilgili bize ulaşabilirsiniz. Mesela editor.atdunyalidergi.com adresine bir mail yazarak bana ulaşabilirsiniz. Özellikle öğretmenlere yapıyorsun bu çağrıyı değil evet, mi? Evet özellikle öğretmenlere eğitim koordinatörlerine işte okulda bu işlerle ilgili kim varsa onlara ama veliler de olabilir tabii yani çocuğumuza böyle bir ödev vermişlerdi Dünya Dergiden diye. Çünkü bunlar oldu. Evet. Bazı örnekleri bize geldi. Haberleri bize geldi. Biz daha fazla örneğe ulaşabilmek istiyoruz. Bir de bu konuda projeler üretmek ve bu projeleri de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yüzden de ilgilenenlerle görüşebilmek istiyoruz evet. duyurum bu kadar duyurudan sonra ilk kitabımıza geçelim okullar açılmak üzere artık eli kulağında yaz boyunca eğlenceli kitaplara yer vermeye çalıştık bu da onlardan biri hani okullar açılmadan önce tatilin sonuna doğru son günleri çünkü o son günler çok kötüdür <gülüyor> yani kara bulutlar çöker öğrencileriniz size okul açılıyor diye. O kara bulutları dağıtacak eğlenceli bir çizgi roman var elimde. Daha doğrusu çizgi roman denir mi buna bilmiyorum. Bir roman değil. İçinde band karikatürler evet, evet, var. Bandla. Ama birbirini takip eden yani birbiriyle bağlantılı. Evet belli bir karakter, karakterler evet. var daha doğrusu. Onların maceraları hemen kitabın adını söyleyeyim. Virüs Boris. Bir bilgisayar virüsünün anıları. <gülüyor> Zaten bu başlığı ilk duyduğumda ben hemen merak etmiştim nedir, ne olabilir bu diye. E, bu Mars'lık kitaptan çıktı e, yakın zamanda. Yazan ve çizen Jor ya da Jor, Jor diye okumaya herhalde, herhalde. Şey e, Arjantinli e, bir çizer. E, Mars'lık yayınlarından Temmuz 2014'te çıktı. Çeviren Burcu Ural Kopan bu e, Genelde çocuk kitaplarında şöyle konulara rastlarız. İşte bir çocukla köpeğinin hikayesi, bir kedinin anıları, böyle kitaplara rastlamışızdır. Ama bir bilgisayar virüsün anıları dendiği anda bir anda iş başka bir şeye dönüşüyor. Çünkü bilgisayarlı hikayeler... Yeni konular aslında bunlar. Eh, Her yani, ne kadar bilgisayar çok uzun evet. zamandır hayatımızda olsa da birçok konu birçok kere anlatıldı kitaplarda e, bilgisayar ama Bilgisayar bunlara nazar al. Bilgisayar yeni, bilgisayar virüsünün anılarının olması daha da yeni ve ilginç kılıyor. İlk sayfadan itibaren ben çok eğlenerek okudum. İlk bantta yeni bir dost başlığı var ve e, kitaptaki çocuk karakter David, e, David'le Boris'in virüs Boris'in nasıl tanıştığını anlatıyor. İşte e, David'in bilgisayarı uzun zamandır işte temizlen, temizlenmeye çalışılıyor bir virüs saldırısı altında. E, tam bir saattir bilgisayarındaki virüsü temizlemeye çalışıyorlar diyor. O sırada e, bilgisayar uzmanı kişi işimiz bitti. David bilgisayarını tamamen temizledik diye sesleniyor ve dışarıdan duyuyoruz onun sesini. Ve bir sonraki karede e, adamın yanında böyle bir tip var. İşte virüs burada adı Boris çok şeker değil mi? Sanırım onu evine götürebilirsin diye <gülüyor> Boris tanıştırıyor. Böyle yuvarlak yeşil bir tip. Vampir dişleri var. Patlak sarı gözleri var. <gülüyor> Boris bu. Evcil virüs. Evet e, Boris ile David tabii hemen arkadaş oluyorlar. E, ve Boris... David Aile yaşantısına karışıyor Basbaya. Tabi David'le evine geliyor. David anne, bir bilgi servisiyle yaşamamızın sakıncası var mı diye soruyor <gülüyor> mesela ve çok sıradan bir şeymiş gibi. Bir sonraki sahnede kitaptaki bence çok önemli karakterlerden biri olan babayla tanışıyoruz. David'in babası odaya giriyor. Boris babanın ayaklarının dibinde ve sırtı şeker şeker. David bu şey de nedir diyor. Tanıştırayım baba. Arkadaşım Boris. Bilgisayar virüsü diyor. Çocuk ama bilgisayarda hiç dönüp bakmıyor bile. Oğlumun kurduğu arkadaşlıklar beni endişelendiriyor diyor. Bu babayla, baba karakteriyle Boris'in tanıştığı sahne. Bundan sonra ara ara e, baba ve Boris arasında geçen çok saçma ve <gülüyor> komik diyaloglara denk geliyor. İşte baba Boris'ten nefret ediyor. <gülüyor> ve e, sürekli bir bilgisayar e, antivirüs programı Yükleyip de Boris'ten kurtulmaktan yana yani. <gülüyor> Ve Boris de ona pis şeyler yapıyor. Mesela e, bir, bir, bir bölümünde işte babanın, e, baba bilgisayar e, şey, antivirüs programı yüklemek istiyor. Artık yeter senden bıktım usandım seni evimde görmek istemiyorum ailemden uzak dur diye böyle kapıyı <gülüyor> gösteriyor. E, dönüp gidiyor arkadan Boris konuşuyor. Bu arada dün ofisteki bilgisayarına uğradım. Hey dostum çok fazla hata yapıyorsun. Eminim patronum bundan hiç hoşlanmayacak diyor. <gülüyor> bir sonraki karede baba böyle e, meşrubat uzatıyor. Ona ilk hizmette bulunuyor. Çok tatlıydı bir dahaki sefere şekerini az koy diye. <gülüyor> Boris iyice böyle pişkin. Pişlik. <gülüyor> ya da yani hani. <gülüyor> evet yani gerçekten işini bilen bir tip işte başka bir bölümde süpürgeyle e, borusu kovalayan bir baba görüyoruz işte e, farklı farklı farklı işte sahneleri var e, bir de böyle akrabaları var ya onun başka akrabaları diğer var. var arkadaşları var işte başka bilgisayarlardan çıkan virüslerle işte bunun bir sosyal yaşantısı var o zaman zaman bir araya geliyorlar işte mesela Ev sahipleri daha sık tatile çıkmalılar. Sen de öyle düşünmüyor musun Boris diyor bir tanesi böyle evde virüsler toplanmış ve <gülüyor> çılgın bir parti halindeler. Ee, ya da işte e, bir tanesi uzaya gitmişti işte uzaydaki e, bir uydu bilgisayar, uydunun bilgisayarları virüslenmiş diye televizyonda haber duyuyorlar bizimki de zavallı Lusifer onu tanırım acaba nerede diye üzülüyor o sırada Lusifer'i görüyoruz NASA'ya katılmanın bir hata olduğunu bana binlerce kez söylemişler diye böyle kariyer <gülüyor> sahibi virüsler var ve işte ara ara her ne kadar David'le iyi arkadaş olsa da dayanamayıp tamam itiraf ediyorum bilgisayarına virüs saldırısında bulundum diye <gülüyor> ara ara kendine engel olamayıp ne yapıyor yapacağını Boris ee, Boris'in işte diğer virüslerle ilişkileri, diğer insanlarla ilişkileri var. Mesela e, ekonomik kriz diye bir bölüm var. Ee, böyle incecik, solucana benzeyen, e, sırtında da böyle olanın bohçası vardı, değil ha, mi? Değneğin ucunda. ucunda sopasıyla başka virüs görüyoruz. Etrafında sinekler uçuşuyor. Hayatında ne gibi değişiklikler var Lucas diyor Boris şey ekonomik kriz başlayıncaya kadar yöneticinin bilgisayarında yaşıyorduk. Sonra o işini kaybetti ve tabi ben de bugün evsizim diye böyle kırık yıkıntıların içinde ha, eski evet, bir evet. monitör vurdalıktaki içinde, bir monitör. <gülüyor> öyle düşmüş bu. <gülüyor> ee, ya da işte e, çocukları korkutma çocukları korkutma çocukları korkutma diye Boris yüzü yürüyor böyle. Sonra bir anda canavara dönüşüyor. Bir kadının karşısına çıkıyor. Çocuk değildi diye <gülüyor> yürüyüp gidiyor. Böyle başka bu tip zevkleri de var şaka yönü hayli kuvvetli bir arkadaş Boris. mesela Dolunay'da biçim değiştirebiliyor Dolunay zamanı bir canavara dönüştüğümü size anlatmış mıydım diyor David böyle yerinden sıçramış yani saçma sapan şeyler olabiliyor yani bilgisayarın içinde dışında bazen saklanıyor oraya ya da başka yerlerde girip çıkıyor ee, bir tane sahnede şey var mesela büyük baba galiba babaya benziyor ama saçları Aha. farklı ee, David şey diyor şu mutlu surata bir bak diyor ne rüya gördün çok merak ediyorum diyor Bolis, O arada adamın rüyasını görüyoruz. Böyle avcı kostümü içinde safariye çıkmış. Duvarda virüs kafaları var. Onları avlamış duvarına asmış. Yani Ama böyle, herkesle uğraşıyor bilgisayar virüslerinde Evet yani ne çekiyormuşuz bilgisayar virüslerinden ve herkes dertli. Bir tek David'in hiçbir sıkıntısı yok. David ve diğer çocukların da bir sıkıntısı yok. Zaten onların bilgisayarla ilişkileri de gayet evet, sorunsuz, iyi, normal ve sıradan bir şeymiş gibi hayatlarına devam ediyorlar. Aslında bu bir şey değil mi? Yani Böyle bir karakterin yaratılmış olması, yani bir bilgisayar virüsünün bu şekilde ortaya çıkma, karşımıza çıkması aslında nine kafası değil mi? Evet. Yani böyle hani ninelerin böyle şey yavrum içme o kadar yavrum yavrum yani televizyonla konuşurlar ya hani. Teyze. <gülüyor> i̇şte. Hani onun gibi bir, bir şey değil mi bu virüsü de? Yani mesela işte o arabayı gerçekten kırdılar mı bu film için falan hani. <gülüyor> Vardır ya öyle bir şey. Sen evet gibi... e, tabii. Ben çünkü duydum bunu. Bilgisayar virüsü Lafını duyunca şaşıran ve ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı ya. <gülüyor> insan gördüm biliyorum yani onlar için belki de algılaması farklı geliyor ya da biz de belki ilk duyduğumuzda ilk ben bilgisayar virüsü kavramını ne zaman duyduğumu hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama herhalde ilk duyduğumda şaşırmışımdır ama burada böyle bu virüs artık baya biçim değiştirmiş. E, bilgisayar teknoloji e, çok işin içinde kitap bu kitapta ve e, çok sıradan günlük bir şeye dönüşmüş ve o sıradan e, günlük e, yaşam işte kesitlerini bu tip teknolojik espriler sıkıştırmak da gerçekten keyifli yani okuması kısa e, kısa danslar halinde olması da çok güzel. E, şey hani bu yani çocuklarla şöyle bir şey var yani e, ebeveyn olunca hani. İşte bak daha bir yaşında veriyorsun kumandayı şak diye açıyor televizyon. Hani böyle bir teknolojiyle inanılmaz böyle e, güçlü ilişkisi olan bir nesilden söz eden e, insanlar. Mesela 8-9 yaşına geldi çocuklar kalk bilgisayarın başından. Hani <gülüyor> <gülüyor> böyle bir tepki vermeye başlamıyor. Hani o uçurum giderek açılır ya. Hani. Evet. Çocuklar elinde işte telefonlar vardır, tabletler vardır, bilgisayarlar vardır bilmem. Bir şekilde onları aldırırlar annelerin ama anne babalar asla memnun değildir yani. O hissi de çok güçlü bir biçimde veriyor bir şekilde yani anne babanın virüsle ilişkisi üzerinden aslında evet. bunu da okuyabiliyoruz yani çocuklar rahat çünkü virüsle gerçekten. De. Evet yani mesela şimdi çok uzattım ama bir iki tane daha babalığı sahne var bir tanesinde Boris şey diyor neyse ki tam zamanda bilgisayarına girdim ve tüm dosyaları kaydettim diyor yani baba Hı. ocağına düşmüş <gülüyor> Boris'in teşekkür ederim bunu sana nasıl ödeyebilirim diyor. Bir sonrakinde garson biraz daha yemek lütfen diyor. Of yeni bir bilgisayar alsam daha ucuza gelirdi diyor baba. Böyle yemek e, ısmarlamış onu ama bayağı bayağı Ama tabii yani hani e-mail göndermenin bile e, çok zor olduğu bir yaş grubu var çünkü. Yani hani öyle bir durum var. Evet. hani Başka bir sahne yani bitiriyorum artık kukla gösterisi diye. Bilgisayarından dışarı çık Boris diye babanın kuklasını yapmış. Karşısında <gülüyor> Boris kuklası ve monitörde diğer virüsler kahkahalarla bunu izliyorlar. Yani adam bayağı, bayağı madara etmişler. Madara yani. etmişler. <gülüyor> e, i̇stersen istersen kitabın adını tekrarlayayım. Bir daha evet. Virüs Boris eee Mars'ı kitaptan çıktı bir bilgisayar virüsünün anıları. E, son bantta rüşvet diye bir sahne var. Oradan şarkıya bağlayacağım hemen. Bizim bu babayı görüyoruz yine. Karşısında bir bilgisayar Herhalde uzmanı var yine. Yani bir iki saniye içinde virüslerden temizleyeceğim diyor. Bilgisayardan bir ses geliyor. Bize dokunmazsan bütün Beatles MP3'lerini sana veririm anlaştık mı diyor. Bir sonraki karede bilgisayarı tek başına görüyoruz. Bir insana rüşvet vermekten kolayı <gülüyor> yok diye bitirmiş. İstersen biz de bir Beatles'tan bir şey dinleyelim sonra sen devam et. Tamam adına. hadi dinleyelim in the town where i was born lived a man who sailed to sea and he told 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet şimdi e, bir bilgisayar virüsünün anılarından sonra e, hayli e, zorlayıcı bir e, kitaba geçiyoruz. Evet. Einstein Bulmacası adı. Zaten adı böyle bir insanı titretiyor değil mi? hani Einstein Bulmacası olunca hani Einstein'dan da mı yani hani evet. üstün diye. Alt başlığı da zaten. Evet, aklınızın sınırlarını zorlayacak bulmaca ve paradokslar diye. E, Domingo yayınlarından e, çıkmış. iki ciltlik aslında bir e, dizi bu. E, Jeremy Stangroom tarafından e, yazılmış ve çevirisi Gül'ün ekinci tarafından yapılmış. E, Domingo'dan çıkan bu kitabın. Şimdi Einstein bulmacası deyince hakikaten insan böyle bir titriyor. Yani kuyruk sokumundan şöyle ense köküne doğru. E, onu insan hissediyor Tabii tabii böyle bir Hani için bir hoş oldu denir ya. E, o oluyor. Peki e, şimdi, bir şey diyeceğim. Hı. Sinirim bozuldu mu bu kitap okuduğunda? Şimdi kitabın e, arkasındaki uyarıyı söylemek <gülüyor> evet. istiyorum. Yani kitabın arkasında hani kitap arkası yazıları olur ya. Bunda da var. Kitap ee, arkası uyarısı var. Bunda. bunda evet. Bir de uyarı var. Yani, bir de tabelası da yapılmış oluyor. Yani böyle bir tabela da var. Yani son cümlesini e, okuyorum sadece. Gerisini kendiniz okuyun. E, i̇şte çözümü bulmanız halinde ne kadar gururlansanız, gururlansanız hakkınız. Ama aksi durumda lütfen sorumlu okurluğu elden bırakmayın. Çözememenin verdiği sinirle fırlatılan kitap yaralayıcı olabilir. <gülüyor> Tabelada da zaten <gülüyor> böyle birisinin kafasına böyle... Kitabı atıp evet, sektirmiş evet. başka bir insan görüyoruz. Ya böyle ben bilirim yani. yani tavlada yenilince işte yenenin kafasında tavlayı kıran yeni <gülüyor> yenilmiş oyuncu biliyorum yani. Hani dolayısıyla olmayacak şey değil ve evet insanı Peki, gerçekten zorluyor. Peki neden zorlendiriyor bu kitap ya, insanı? çünkü e, kitabın e, yani çözemiyorsun <gülüyor> Çünkü hani çözsen Einstein olursun zaten. <gülüyor> ya yok tabi hani şey değil yani bu kadar umutsuz bir durum değil. Mesela ben ilk bilmeceyi işte Einstein'ın ya şimdi ben hani öyle söyleyince bak şimdi olmadı. İlk Neyse. çözdüm. Hayır çözmedim. İlk bilmeceyi yalnız çözmeye çok yakın. Yani aslında çözdüğümü zannediyorum. Fakat henüz e, kitabın arkasında yanıtları da var. <gülüyor> yani zaten olmasaydı ne olurdu bilemiyorum. E, açıp ona da bakmadım. Üstünden de bayağı bir zaman geçti en son bununla uğraşmamdan beridir. E, fakat çözdüğümü düşünüyorum aslında o bilmeceyi. E, i̇lginç olansa Einstein'ın bu bilmeceyi 13 yaşında <gülüyor> yazmış olması. <gülüyor> ha, yazmış bir de. Ya, Çözmeyi Bilmeceyi bırak. yapan o ne çözmesi adamın çözmekle uğraşmıyor zaten. Ondan sonra. <gülüyor> yani böyle şey bir sürü işte ipucu verilmiş. O ipuçlarını düzgün bir şekilde e, kullanırsanız eğer e, işte yanıtı bulabiliyorsunuz ama e, hikayede zaten o düzgün bir şekilde kullanabilmek <gülüyor> bu ipuçlarını baya bir zaman alıyor. E, yıpratıcı bir kitap onu söyleyeyim. Bu arada şunu da söylemem lazım. Tamamını okumadan hakkında konuştuğum herhalde şu ana kadarki tek kitap bu. E, bir dolap kitabın radyo yayını başladı başlayalı. E, Tamamını okusan zaten bu iki cildin Tabii zaten bir de bu bir, bir yerlere <gülüyor> evet evet öyle olur <gülüyor> NASA da işte insan. falan ee, şey e... zaten hani baştan sona okumak gibi bir şey olmuyor bu kitabı çünkü şöyle bir şey oluyor okuyorsunuz takılıyorsunuz <gülüyor> tekrar okuyorsunuz, biraz daha takılıyorsunuz aynı yere. Sonra tekrar takılıp tekrar okuyorsunuz. Hava değişimi olsun diye başka bir paradoks okuyorsun sonra. <gülüyor> Tabii arada bu bir tane sıçıyorsun. Başka kitap okuyorsun arada, geri geliyorsun falan. Hani, e, öyle bir kitap. Şimdi bu e, bulmacalar, yani bilmeceler, paradokslar vesaire çok çeşitli mantık e, yürütme... Ee, ...bol bol var ve bir de böyle aralarda kısa okuma parçaları var hani ferahlık versin diye. Yoksa komşunuz bir zombi mi? <gülüyor> mesela mesela gibi. E, işte e, doğru akıl yürütemeyince başlıklı bir şey var mesela burada Bertrand Russell'ın bir e, sözü var. İnsanın rasyonel bir hayvan olduğu söylenmiştir. Yaşamın boyunca bu sözü destekleyecek bir kanıt aradım <gülüyor> diye. <gülüyor> Ya işte arada böyle sonra işte bir metin var orada filan. Mesela şöyle bir denklemlerden bahsediyor. Her at memelidir. Her at dört ayaklı bir canlıdır. Öyleyse dört ayaklı her canlı memelidir. Doğrudur diyorsanız derdinizi bir de kaplumbağaya anlatın diye. <gülüyor> <gülüyor> bir de çerezler var arada. Bir de çerezler var. Çerezler nispeten daha kolay. Neyse ki yani. Evet. İnsan mutlu oluyor değil mi bir şey yapınca? Ya aslında şöyle bir şey var yani... Mesela içlerinden tanıdığım e, bilmecelere denk geldim. Hatta bunlardan bir tanesini e, işte bizim yazarımız Hüdayi Cilasun şeye göndermiş, yani Dünya dergide e, yayınlan, yayınladığımız benzer bir e, bilmece var. Dolayısıyla yani tanıdık geldi. Aslında son, yanıtlarının son derece basit. Hani yanıtını öğrendiğin zaman. İkna olmakta zorluk çekeceğin, ya bu <gülüyor> kadar mı kolay yani yanıtı filan diyebileceğin yanıtları var. Evet. Büyük olasılıkla bu soruların bilemiyorum tabii. <gülüyor> Ama öylemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla yani biraz kafa yormak, biraz işte bir de şöyle bir şey var tabii. Hep düşünce biçimimizin doğru olduğuna inanıyoruz ya. Evet. Ve hani bir sürü karar alıyoruz. Yani mesela yetkili bir merci de olabilirsin bunu yaparken mesela bir hakim de olabilirsin işte yargıç hakim Aha. neyse onun adı ya da işte e, ne bileyim bir, bir e, bilir kişilik görevi yürütüyor olabilirsin ve e, basitçe aslında e, bilgini deneyimlerini vesaireni kullanarak durumu da ekleyerek bütün bunları bir karar veriyorsun ve o kararın sonucunda haklı haksız güya hani işte Aha. kimin ne kadar hakkı varsa o ortaya çıkıyor ve her zaman böyle kararlara bir itiraz vardır değil evet. mi? Evet. Bence bunun çok mantıklı bir nedeni var işte. Yani bu kitaptaki bulmacaları çözemeyince onu anlıyorsun yani hani asla. <gülüyor> bir de bu, bu kitap insanı mutlu ediyor. Çünkü mesela matematik derslerinde o problemlerle Hı -hı. cebelleşirdik ya. Hı -hı. Burada bu paradoksların içinde öyle boğuluyorsun ki mesela bir araba saat 18.20'de bir yerden çıkıp 180 kilometre ötedeki başka bir yere saat 22:05'te ulaşıyorsa saatte ortalama e, ne kadar hızla gitmiştir Sorusu ha ne kadar kolay problem oluyor bir yandan, ya, değil mi? Normalde zorlandığımız şeyler bir anda başka bir anlam kazanıyor. Evet şimdi burada tabi bilmecelerden sen bir örnek vermiş oldun. Ee, çok işte, Çerez, ilginç çerezlerden, sen çerezlerden birini verdin ama mesela şöyle e, bilmece demek istiyorum bunları. Mesela kumarbaz hatası diye bir şey var işte bir futbol taraftarı bir gün bir e-mail alıyor. Akşam oynanacak büyük maçın maça dair bir tahmin işte. Şu takım kazanacak. Hop sonuç doğru çıkıyor. Diyor ki rastlantı. İkinci gün bir ikinci maçta e, bir e-mail dağılıyor büyük bir maçta. Çat o da doğru çıkıyor. Ve böylece e, dokuz tane tahmin geliyor ona durup dururken bir yerden geliyor. Yani Aha. anladın mı? O bir yere başvurmuş değil. Geliyor ve o e, dokuz tahminde doğru çıkıyor. Kim yolluyor tahminleri? İşte bir tane sonunda onuncu e, e-mail geliyor ve e, işte futbol tahminleri şirketi e, diyor ki yani futbol tahminleri şirketiymiş gönderen 10. tahmini almak istiyorsanız şu kadar para ödeyin. Hmm. Diyor ki ya 9 tahmin doğru çıktı. O zaman giderim 10. tahmini de hani ödeyeyim 250 lira gideyim 10. tahminle böyle şahane oynayayım işte 3 e, katı para kazanayım hı hı. diyor. Yapıyor bunu ve dolandırıldığı ortaya çıkıyor. Bu nasıl oluyor olabilir? Mesela bunu soruyor bize. Yani bu, bence çok güzel evet. e, bir soru. Yanıtı da çok basit aslında. ...hiç de zorluk çekmeyiz diye düşünüyorum tahmin etmekte. E, çünkü bu e, bir olasılık hı hı. hikayesi ve e, a, bunun mesela uzun uzun açıklaması var. Hı hı. E, okuduğunuz zaman o açıklamayı zaten anlıyorsunuz ki evet ya bir de hepimiz düşebiliriz bu tuzağa. Evet. Bir de işin öyle bir yanı var. Neyse şimdi e, süreyi çok fazla e, harcıyorum. E, çünkü şöyle bir şey yapmaya karar verdik biz. Size bu kitaptan bir bilmece soracağız ama çerezlerden soracağız korkmayın. <gülüyor> çerezlerden bir tanesini soracağız ve sonra bu yayının band kaydını biliyorsunuz biz dolapkitap.com'da yayınlıyoruz biz. Takip eden hafta muhtemelen pazartesi günü bir terslik olmazsa. Değilse de salı ya da çarşambadır. Orada bu soruyu tekrar soracağız ve doğru yanıt verebilen kişiye... Kitap, bu kitapları armağan edeceğiz. Ama eğer birden fazla kişi doğru yanıt vermişse evet aralarında bir çekiliş yapacağız. Ve e, bu kitaptan işte bir kişiye armağan edeceğiz yine. E, dolayısıyla e, birdolapkitap.com'daki bant yayınına e, bir göz atmanızı öneririm. E, kitabın adını tekrar söyleyeyim. Domingo yayınlarından çıktı. Einstein bulmacası. Aklınızın sınırlarını zorlayacak bulmaca ve paradokslar. Gerçekten de hani bir... Ee, i̇nsanı hizaya çeken bir yanı var bu evet. kitapların. Ee, Şimdi soruyu da sor bakalım neymiş ben de merak ettim neyi soracaksın diye. Ha, evet soru şu ha bir de şey yaş grubuyla ilgili bir e, şey söyleyeyim. E, bu kitabın yaş grubu çok da önemli değil. Önemli olan mantık yaşınız, akıl yürütme yaşınız vesaire aslında. Yani çekinmeden her yaş grubuyla paylaşılabilecek e, içerikler var bu kitapta. Soru şu e, iki kabınız var biri üç diğeri beş, beş galon su alıyor. Tam dört galon suya ihtiyacınız var. İki kabı kullanarak nasıl dört galon su denkleştirirsiniz? Soru bu. Bir dolapkitap.com'da bant yayında bu soruyu tekrarlayacağız ve doğru yanıt verenlerden birine e, kitabı armağan edeceğiz. Evet, e, bugünlük e, bilmecelerle örüntülerle evet. dolu bir programın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyer. Kitap dostu sizin okulu sundu.